Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Bugün bu hafta su hakkında devlet erkanının suya dair vizyonunu ele alacağız. Politikalarına bakacağız. Kendi söylemlerinden yola çıkarak e, ne anlatmaya çalışıyorlar ona bakacağız. Bu söylemlerle neredeyse taban tabana zıt olan bir rapor var. E, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı raporu. İki senede bir çıkıyor. 2016 raporda işte geçtiğimiz günlerde çıktı. 2014 ve 2015 verilerinden oluşuyor. Ee, örneğin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu e, şunu söyleyip duruyor Hepinize tanıdıktır bu İstanbul'da su sorunu yok diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle Bu su sorunlarının sona erdiğini söylüyor Bunu hep duymuşsunuzdur Evet yani 81 ilde su sorunu hallettik Argümanını çok sık dile getirirler İstanbul özelinde ise e, işte Veysel Eroğlu da bir dönem e, İSKİ Genel Müdürlüğü'nü yapmıştı. İşte kendi döneminden önce İstanbul Hı. içerisindeki kayıp miktarı kayıp kaçak miktarı yüzde 95'lerde olduğunu ifade ediyordu <gülüyor> ee, Yani bu çok büyük bir miktar. İşte <gülüyor> ee, suyu boşa akıtıyorlardı Evet yani. ama aynı dönem içerisinde cidden Hani yüzde 50lerde falandı kayıp miktarı bunları yüksekti, okaysin, yüksekti. Evet, ama yüzde sonra... 95 değildi ee, daha sonraki yıllarda Evet iyileştirmelerle birlikte yüzde 24' l falan indi kayıp miktarları kaçak kayıp miktarları ee, ama çevre mühendisleri odası yüzde yirmi yedilerde diyor hala ee, bir miktar indiğini söyleyebiliriz ama inen miktarda bile yine yüksek bir miktarda kaçık, kaçak olduğunu söylemek lazım İstanbul'un suyunun dörtte kayıp biri ve kaçak, evet. Evet, hala kayıp Durumda, e, hala su kesintileri yaşanır durumda hala e, musluklardan su içilemez durumda hala 81 ilde e, su problemleri var e, o yüzden söylemle iddia edildiği gibi e, gülük gülistan bir ortam oluşmuş değil. Çarpıcı şeyleri var hatta ifadeler var onları e, zikredelim mi? Bence edelim Nuran yani çok güzel konuşmuş çünkü şöyle demiş Veysel Eroğlu İstanbul'da 100 yıllık su meselesi kökünden bitti. Hı hı. Şimdi bir problem yok o zaman 6,5 milyonda İstanbul'un nüfusu hangi zamandan bahsediyor hani biz iktidara gelmeden önce diyor. Haftada bir defa su verdiğimiz zaman vatandaşlar çok seviniyordu İstanbul'da hanımlar. 30-40 litrelik bilonları üst katlara taşımaları nedeniyle bel fıtığı hastalığına yakalanırdı. Okullarda temizlik olmadığı için çocuklar yıkanamadığı için bit salgını olurdu. Eczanelerde bit ilacı bulunmazdı. Eski Türkiye bu. Yeni Türkiye'de her şey mükemmel. Kelimesi kelimesine okudum. Hı. Abartmadan. Şimdi burada bir giriş mahiyetinde şunu söylemek lazım. Ee, bir su hizmetinin kamu hizmeti olarak e, yerine getirenler tarafından şöyle algılanması gerekiyor. Günün her saatinde e, şehrin neresinde olursa olsun kesintisiz su sağlamak gerekiyor. E, temin etmek gerekiyor. Şimdi bu e, noktada e, Veysel Eroğlu diyor ki biz İstanbul'a e, su sağlıyoruz her Hı -hı. noktasına su sağlıyoruz diyor. Bu sağlama yöntemini ayrıyetten incelemek lazım. Çünkü bazıları su aktarımı yaparak ya da Hatırım. yeni barajlar Hı -hı. kurarak yapıyorlar ama bunların her birinin e, toplumsal ve ekolojik maliyetlerini de düşünmemiz lazım. Bir bu şey değil yani sürdürülebilir bir çözüm değil. Ama önemli bir ayak var ki burada atlanan... E, ...aynı zamanda suyun içilebilir kalitede olması gerekiyor. Öyle bir şey yok. Evet, <gülüyor> sadece temin noktasına indirilmiş durumdalar evet. e, su hizmetini. İçilebilirliği kısmında hiçbir garanti vermiyorlar ki... E, ...bu su hizmetinin önemli bir ayağını teşkil ediyor. E, diğer ayakları yani temin açısından da dönüp bakacak olursak... ...su politikalarına aslında yapıcı değil... Ee, ...kısa vadede diyebileceğimiz hatta uzun vadede de değil... E, ...insani ve ekolojik maliyetleri çok Hı. yüksek olan projelerle gidermeye çalışıyorlar. Bu baş başına bir problem. Aynen. Neyse, asıl olarak konumuza gelelim. Hı. Rapordan yola çıkarak biz ama bu söylemi bir miktar daha e, ele almaya çalışacağız. Evet, şimdi az önce zaten söyledik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2016 tarihli ama yakın tarihlerde basılmış olan... ...kamuoyuyla paylaşılmış olan bir raporu var... O raporda bütün kentlerin, 81 ilin e, pek çok çevre sorunu ele alınıyor. Sadece su meselesi ele alınmamış evet. bunlarda ama biz tabii sudan bahsedeceğiz bu programda. O kısmına baktık raporun. Şimdi bu rapor nasıl hazırlanmış onu e, anlatmak kısaca çok önemli. Çünkü hani birebir böyle su ölçümleri falan yapılmış değil. Şöyle yapılmış e, bir e, anket hazırlanıyor. Daha sonra bu anket merkez ve taşra birimlerinin görüş ve önerilerine veriliyor ve orada... Belediyede çalışan insanlar bu hı hı. konulardan sorumlu olan yetkili şahıslar bu anketin sorularını tabii belli sorular var bunun içinde suyla ilgili olduğu kadar başka şeyler de var. Bu soruları cevaplıyorlar dolayısıyla hani birebir fiziksel ölçüm ölçümlerden çok orada bu işin yetkililerin en fazla karşılaştıkları sorunlar en önemli sorunlar nelerdir falan gibi soruların yanıtları var bu raporda. Evet bunu bir önce söyleyelim. Evet. evet. E onu söyleyelim 81 ile ilişkin bir e, haritalandırma evet. yapılmış Hı -hı. o haritanın üzerinden bir tarif edecek olursak eğer bu e, Akgün'ün de ifade ettiği gibi çeşitli alanlardaki kirlilik meselelerini ele almışlar hava kirliliği toprak kirliliği su Hı -hı. kirliliği gibi atıklar atıklar falan. gibi Hı -hı. E, ve bunları e, ilinizde öncelikli olarak hangisi su Sorun yaşanıyor diye sıralandırılması hı hı. istemiş. Bir iki üç diye e, şey beşe kadar bir kadar evet. değerlendirme hı hı. yapılmış. E, Türkiye haritasının üzerinde e, su kirliliği birinci ikinci ve ön, üçüncü öncelikli e, sorun olmayan iller e, beş tane ifade edilmiş. İşte Antalya, hmm. Eskişehir, Ankara, Sivas. Yani bunlarda hiçbir su sorunu, sorunu yok. yok. Öyle gelmiyor haritaya bakarsın. Evet, bugün e, izah etmeye çalıştığı bu e, fiziki bir e, hani analizler sonrasında gerçekleşmiş bir hmm. rapor değil. zaten o illerdeki sorumlular yetkililer tarafından hmm. doldurulmuş formdan bahsediyoruz, anket formundan bahsediyoruz. Bir yanıyla çok gerçekçi verileri yansıttığını düşünüyoruz birazdan bunu daha iyi anlatmaya çalışacağız çıkan haberlerle evet. ee, bir yanıyla da aslında manipüle edilebileceğini de düşünüyoruz çünkü Antalya ve Ankara örneğin hiç sorun hiç yaşamıyor. Soru yok demek yani demek mesleştik galiba. Hakikaten. Evet. Bu mesafeyle yine de e, bakalım bu e, şeye evet. rapora. Aynen. Şimdi önümüzde bir tane tablo var. Su kirliliği. işte su kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu iller diyor. E, haritada da zaten koyu renkle gösterilmiş. Normalde kırmızı sanırım o renk. Biz önümüzdekinde renk olmadığı için tam şey yapamıyoruz ama 31 tane il var. Hı hı. Yani burada öncelikli e, sorun olarak, çevre sorunu olarak su kirliliği söylenmiş. Bu iller onlar. Bunları tek tek saymayalım da Biz hani örnekler üzerinden gidelim hı hı. Zaten sen de söyledin Nora Bir genel biz... şey de söyleyelim mi yani 31 ilde su hı hı. meselesi evet, Birinci Aynen öyle, sorun 31. olarak sayılmış İkinci öncelikle su e, Su sorunu Diye belirten il sayısı 32 evet. Üçüncü öncelikle Su e, sorunu olduğu Belirtilen il sayısı da 12 Yani toplamda aslında 75 ilde bir, iki ya da üç olsun Hı -hı. su sorunu var deniyor. Yani işte o 81'den birden beşi çıkarttığınızda ne kalırsa evet. aynen <gülüyor> o. Şimdi şeyden başlayalım. Türkiye'nin kuzey batısından başlayacak olursak aklımıza ilk gelecek olan zaten Ergene Havzası. Ergene Nehri'nin geçtiği havzadan bahsediyoruz. Buradaki kirliliği bilmeyen yok artık. Şimdi biz burada medya yansımış, ulusal medyaya yansımış haberlerden yola çıkarak bizim de bazı programlarda ele aldığımız... ...şeylerden birazcık bir derleme yaptık. Isranca dağlarından doğuyor biliyorsunuz Ergen'e. Ege Denizi'ne dökülüyor. E, aslında bir zamanlar Trakya'ya hayat veren, geçtiği her yere bereket veren... ...280 kilometrelik bir nehirden bahsediyoruz. Ama şimdi maalesef son 30-40 senedir fabrikaların bıraktığı kimyasal atıklar... ...kentlerden gelen atıklar, evsel atıklar hepsini bir araya bulamaç olarak bu nehre koyunca simsiyah bir sıvı ortaya çıkıyor. Yaklaşık olarak 300 bin dekarlık birinci, ikinci ve üçüncü sınıf tarım alanlarının olduğu bir yer burası. Ama tabii bu kadar kirli akınca su artık burada tarım da yapılamıyor. Ee, burada her ay düzenli yapılan su ölçümleri var. Bunların sonucunda hükümetin ergene azlası koruma eylem planı çerçevesinde yürütülen çalışmalarda ...alındığı iddia edilen önlemlerin hiçbir işe yaramadığı ortaya çıkmış. Dördüncü derecede kirli su var. Buna hatta Hı. A4 diyorlar. Ve hiçbir canlı yaşamıyor artık. Ee, uzun köprüden yapılan ölçümlerde de suyun içinde 30 mikrogram siyanürün yanı sıra... ...10 mikrogram yağ ve gres, 124 mikrogram sülfat ve ağır metaller var. Bunlar çok ciddi rakamlar. Ee, hatırlarsanız Orman ve Su İşleri Bakanı Veyseleroğlu... Haliç'i temizlediklerini söylemişlerdi Ergene'yi Ergene temizlemek diyor Haliç'i temizlemekten daha kolay Çocuk oyuncağı biz Haliç'i temizledik demişti Yine 2015'te Ergene'de yüzebilirsiniz demişti Bakan Mehmet Müezzin da yine aynı tarihlerde Yani biz 2015 yılına geldiğimizde Burada artık Ergene'de balık tutacaksınız Size söz veriyorum demişti Yıl olmuş 2017 Ergene eskisinden daha beter durumda İki bakan da diyoruz buyursunlar o zaman ergeneye yüzmeye ve balık tutmaya. <gülüyor> <gülüyor> Bu benzer nitelikteki şey İstanbul'da kurbalı dere içinde e, evet. ifade edilir. Kurbalı dere İstanbul'un kangren olmuş bir e, sorunu Aynen. halinde yıllarca kokusundan yanına yaklaşılmayan etrafında eylem yapılan çünkü insanlar hem sağlığı açısından hem estetik olarak çok rahatsız olduklarını ifade ettikleri bir şeydir. E, deredir. E, rehabilitasyon çalışmaları sırasında e, birçok harfiyat çıkmıştı. Hafriyat çıkmıştı. Onların kamyonlarla taşınması meselesi bir olay haline dönüşmüştü. Yani. E, geçtiğimiz hafta e, yanılmıyorsam değil mi? E, Geçen hafta evet. evet hafriyat mi? konusunu Hı -hı. ele almıştık. Kurbağalı Dere'deki de işte e, toplanan atıklar ilk önce Adalar bölgesine taşınmıştı. Daha sonrasından yine kaçak göçek bir biçimde e, Tuzla tarafından Götürülmüştü. Ee, sonrasında ise Kartal Ömerli, Biyacası evet, ka hmm. Turuz'a Kartal hmm. o civarı götürülmüştü. Ee, daha sonrasında yine Ömerli su hmm. havzasına götürülmüştü. Evet. Ee, yani bu meseleyi de bir türlü baş edilemediğini e, ifade etmek lazım. Yine bu sene içerisinde söyleniyordu kurbağalı dere e, artık içinde balıkların yüzebileceği içerisine girilebilecek. E, hale dönüştürülecek diye söyleniyordu İstanbul ama değil. <gülüyor> evet değil İstanbul e, işte kuzeyden başlayalım dedik aslında e, Akgün e, şeyi söyledi Ergen'e Ergen e söyledi dedik, İstanbul u İstanbul u, zaten birbirine bağlı şeyler evet, Ergen'in suyu da İstanbul akıyor aynen ama İstanbul'un su sorunu sadece bununla sınırlı değil e, hem su kesintileri de yaşanan bir şehir hala ama su temin etme noktasında, İstanbul'a su temin edilme noktasında çok ciddi problemleri var. Ee, ve içerisinde yani şehrin e, arıtma tesislerinin e, gelen suları arıtmaya yeterli düzeyde olmadığını... Onlara uygun bile olmadığını, olmadığını söylüyoruz. ...ilişkin e, de çok ciddi e, çalışmalar var. Ve temel bir sorun var ki e, İstanbul e, 17 milyonluk şehir... E, Hala musluklarından su içilemiyor. Yani aslında e, şey ne derler temel su hizmeti anlayışının önemli bir ayağı eksik olan bir şehir. Yarısı bile demiyorum çünkü çok önemli su içebilmek evet. musluktan. Öbür türlü hani ambalajlı su sektörü gibi ekolojik ve sosyal yıkıma neden olan bir sektörün sürekli olmasını sağlamış oluyor. Evet şimdi İstanbul'dan uzaklaşacak olursak birazcık bu sefer Bursa, Kütahya, Balıkesir ve Manisa gibi... E, ...illerin içinde bulunduğu susurluk ve gedizdel havzaları var. Bunlardaki sorun ise öncelikle sanayi tesislerinin sularını arıtmadan... ...tatlı su varlıklarına bırakması. Esas kaynak bu. E, dolayısıyla artık buradaki iki nehirde atık su kanalına dönüşmüş durumda. Tıpkı Ergenede olduğu gibi. Yani bunların kirliliklerini birbirleriyle yarıştırmanın bir anlamı yok. Hepsi de kirli sonuçta. Arıtma tesislerinin yetersiz oluşu sorunu var... Olanların da kirlilik yüküne uygun tasarlanmamış olması durumu var. Dolayısıyla suyu bir arıtma işleminden geçiriyorlar. Evet ama gerçekten temizlenmiyor. İşte az önce verdiğin örnek İstanbul'da nasıl e, Sakarya'dan su alınmıştı evet. bir dönemde. Kurak bir dönemde barajlardaki sular azalınca Sakarya'dan su alındı. Ancak Sakarya'daki kirlilik yüküne uygun bir temizleme... E, tesis yok. olmadığı için dolayısıyla aslında temizlenmiyor ve temizlenmemiş Sehren olan suyu veriyorlar. evet paçallama dedikleri Hı -hı. yöntemle az az zehri katarak bizim sularımıza vermişlerdi işte Bursa Kütahya Balıkesir ve Manisa gibi illerin olduğu Susurluk ve Gediz havzalarında da aynı durum söz konusu Bursa 2014 yılında 25 köye su sağlayan Boğazköy Barajı'ndaki kirlilikle gündeme gelmişti ama başka sorunlar da var tabi Bursa'da Hı -hı. yani bir tek bununla Evet. Şey değil. Yine aynı değil. Havza'da 2014 yılında Balıkesir'de bir su meselesi patlak vermişti. Balıkesir'de Uğur kırsal kesiminde. Hı hı. Hatırlamadım, ...hatırlayamadım. Şey, Pardon, şeydi, Ahmet değil. Edip Uğur Belediye Başkanı, Balıkesir'in. Evet, e, kırsal kesimde e, yer alan e, Arsengli su problemini hı hı. gündeme getirmişti. Pek çok mahallede nitrit ve nitratlı su kullanıldığı açıklanmıştı. E, bu önemli bir problem örneğin evet. e, sadece... Buraya da özgü olduğunu e, söylememek lazım. Bu konuda e, bu aspetli e, boruların yenilenmesi meselesinde ya da kullanılmaması meselesinde yine Türkiye'de bir miktar yol kat edildi. Belki hmm. önemli bir miktar miktarda diyebiliriz ama hala hmm. olduğuna dair e, elimizde çok ciddi yine evet. veriler var. E, i̇mza veriler kampanyaları var. düzenleniyor hmm. hala aspetli boruların kaldırılması e, için e, DATÇA bunlardan bir tanesiydi. 50 ee, küsür kentte var zaten yani evet. söylenenlere göre. Manisa'ya baktığımız zaman Manisa'da şimdi hani böyle bir su kirliliği meselesiyle çok gündeme gelmedi medyada ama şöyle şeyler de oluyor. Yani biz burada sadece su sorunlarından bahsederken direkt kirlilikten bahsetmemize gerek yok. Bazen de işte 2015 evet, Aralık politikası. ayında. Evet 2015 aralığında olmuştu. Ee, orada bir Kaan Mahallesi denilen bir yerde yol yapım çalışmaları sırasında belediyenin. Su boruları patlamış. Dolayısıyla patlayan su boruların onarım bedeli de tamir ücreti adı altında su faturalarına yansıtılmış. Bir fabrika işçisi dar gelirli bir vatandaş da 176 liralık su faturasında 129.50 litre e, TL'lik tamir ücreti ibaresi bulunduğunu söylemişti. Bunu e, mahkemeye taşımıştı. Şimdi şey gerçekten korkunç zaten suyun fiyatı sürekli artıyor. Bir de kendi patlattıkları borunun bedelini bile vatandaştan almaya çalışıyorlar. Ee, bu gerçekten hani sadece fiziksel bir meselenin değil aynı evet, zamanda ekonomik meselenin. Zaten fiziksel olarak da hani problemli Manisa sonuçta Hı. Susurluk Yediz içerisinde evet. ve bütün o kirlilikten e, muzdarip olan bir il ama aynı zamanda böyle bir... E, çok yönü var. Yani. Evet Hı. ücret politikasından da vatandaşların mağdur edildiği... Hı bir yer hı hı. aynı zamanda ee, şimdi e, şunu yapmaya çalışıyoruz e, işte hazırlanan bir rapor var Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onun 2014-2015 yılı e, içerisinde işte ilgili yetkililerce doldurulmuş bir anket çalışması var bu da işte sus problemi var mı şehrinizde ilinizde sorularına verilmiş yanıtlar üzerinde e, ilerlenmiş evet, evet var Var olduğunu biz zaten biliyoruz e, Basına yansıyor e, Diyoruz e, Biz de 2014-2015 Yılları arasında basına yansıyan e, Haberlerden bir kısmını Aktarmaya çalışıyoruz şu anda Yine 2015 Kasım'ında Hatay'da Şebeke suyunda kirlilik çok büyük bir mesele olarak yansımıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş il genelinde aldıkları içme suyu numunelerinin sonuçlarını açıklamıştı. 1606 numuneden 379'u içilemez nitelikte. Dörtte birim. Evet. Ee, diye şey yapmıştı. Veri sunmuştu. Hatay genelinde içme suyunun, suyu borularının yaklaşık yüzde seksenini de Asbestli borulardan oluştuğunu e, belirtmişti. Ayrıca ildeki 580 su, su deposundaki suyun 500'ünün içilemeyecek durumda olduğunu söylemişti. Evet az önce asbestten bah, baş, hı hı. bahsettik biraz yine burada bu karşımıza çıkıyor. 2016 Eylül ayındaysa Mersin'in Tarsus ilçesinde Seyhan Nehri'nin denize döküldüğü kısımda deltada on binlerce ölü balık sahile vurdu. Bununla ilgili bir program yapmıştık. Sürekli bu toplu balık ölümleri ortaya çıkıyor falan. Bu ne demek? Su kirleniyor. Su kirleniyorsa canları öldüren su bizi de aynı şekilde hasta Tabii. ediyor en azından. Yetkililer bu sahile buran balıkların alınmaması için vatandaşları uyardı. Tarsus ilçesinde Seyhan Nehri'nin denize buluştuğu yerde bir ay içerisinde dört kez tekrarlandı bu olay. Eylül ayından bahsediyorum. Adana'da bulunan bir atık su arıtma tesisinin doğru düzgün çalıştırılmaması sonucunda böyle bir toplu balık ölümü olduğu ortaya çıkmıştı. E, devam edelim mi e, örnek vermeye? Devam edelim bence. Peki Hı -hı. 2015 yılında Bartın Irmağı'nda yine binlerce balık telef olmuş. E, ırmak suyunun azalması nedeniyle oksijen yetersizliği ve sudaki e, sıcaklık artışının ölümlere neden olduğu e, belirtilmişti. E, şehrin ortasından geçen ...nehir çoğu zaman simsiyah akar bir durumda. Bu 2015 hı hı. yılı için e, geçerli bir haberden bahsediyoruz. Belki daha sonrasında bir atık su artma tesisi inşa edilmiştir ki öyle bir girişim öyle vardı. Öyle bir haber vardı ama bitmiş midir, ne aşamadadır bilmiyoruz tabii. Onu şu anda e, bilemiyoruz. Yine Van'da e, kirlilik alarmına, e, alarmı verildiğine dair bir haber vardı... Bu da çok yeni bir haber. Evet, ee, evet bu 2017 e, yılı haberi. E, ama 2014 ve 2015 içerisine odaklanmaya çalışacak olursak Trabzon Hı -hı. büyükşehir olmasıyla birlikte e, işte Orta Hisar'a bağlı mahalle olan Karlık'ta e, vatandaşların çeşmesinden çamur suyu e, aktığı haberi vardı. E, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü içilemez raporu veriyor bu suya. Bu e, devam edelim mi diyeceğim çünkü genel olarak bir toparlamamız gerekebilir evet, o evet. yüzden. Evet e... istersen şöyle diyelim Nora şimdi bu haritaya baktığımız zaman bizim önümüzde bir harita var ve hmm. o haritada işte su sorununun birinci olduğu iller, ikinci, üçüncü olduğu ve hiç olmadığı iller var. Evet şimdi olmadığı iddia edilen illerden iki tane örnek verelim kısaca ondan sonra evet, toparlayalım. şimdiye kadar ...olduğunu ifade eden Hı -hı. şeylerden... ...evet oldu Hı -hı. ve bunlarda da basına... Da basına ...yansıyanları söyledik. Niye bunlar yok diye temel bir soru soruyoruz. Ankara. Hı -hı. Ankara var, Konya var. Ankara'ya baktığımız zaman su sorunu yok gibi görünüyor... ...haritada ama aslında... E, ...her sene... E, ...yani onlarca kişi... ...salgın, ishal, toplu zehirlenmeler yaşıyor Ankara'da. Sürekli kirlilikle gündeme geliyor... ...aslında başkenti suyu özellikle... ...yaz ve sonbahar aylarında... Bir de şöyle bir şey var bu kirli suya da dünyanın parası ödeniyor Ankara'da, evet, Ankara'da. 2005 ile 2015 yılları arasında son, e, 10 sene içerisinde %500 suyun fiyatı artmış. artmış işte. Yani buna Bunu... rağmen kirli suya rağmen. Şimdi evet. bu kirliliği e, basına yansıyan e, sorunlarla ele almaya çalıştık. Aynı rapor şöyle bir şeyi de yapmış. Bu bahsettiğimiz iller belli havzaların içerisinde, su havzaların içerisinde yer alıyor. Bu havzalardaki ortak kirlilik nedenlerini de yine evet. il il sıralayarak raporlamış. Meriç Ergene ve Marmara Havzası içerisinde Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, İstanbul diye sayılıyor. Ve bunda örneğin Tekirdağ. Daki kirlilik gerekçeleri de açıklanmış, nedenleri de sıralanmış. Ee, Ergene Nehri'nin kolları olan e, Ergene Deresi ve Çorlu Deresi, özellikle Çerkezköy, Ergene, Çorlu ve Muratlı ilçelerinde bulunan yoğun sanayileşme ve evsel kaynaklı kirlilikten dolayı dördüncü sınıf su kalitesinde olmaktadır denmiş. Kırklareli sanayi kaynaklı atık sular demiş. Kanalizasyon e, yetersizliği ve arıtma tesislerinin yetersizliği nedeniyle kirlilik var denmiş Edirne İstanbul buna benzer nitelikte e, gerekçeler ifade edilmiş evet bir Susurluk ve Gediz havzası var sonra hı hı. ikinci havza olarak orada da Bursa Balıkesir Kütahya ve Manisa'dan bahsediyor burada da genel olarak konuşursak çünkü artık zamanımız kalmadı burada da genelde bu havzada sanayi tesislerinin atık sularını arıtma tesislerinin olmayışından veya yetersiz hı hı. oluşundan yakın alıyor bu sebeple böyle bir kirlilik olduğu söyleniyor Evet. evet Büyük Menderes Batı e, Akdeniz Havzası'nda Aydın Muğla e, sayılmış Bodrum'u her sene yaşarız daha yeni evet. e, Hı -hı. bir e, su şey boru patlaması meselesi gündemdeydi yaşanan plansız kentleşme kanalizasyon sisteminin yetersiz olması turizm e, meselesi, gibi, turizm meselesi. Evet. yine e, arıtma tesislerinin yetersizliği ifade edilmiş. Sonra ee, Konya havzası var. Konya'da işte bu e, şey tarım faaliyetleri, endüstriyel uh -huh. tarım faaliyetleri ve yapılması planlanan termik santraller falan var. Onların da hepsi zaten yüzey sularının doğru düzgün olmadığı bir yerde yeraltı sularının daha da aşağılara çekilmesine neden oluyor. E, bunun evet. Bunun dışında Doğu Karadeniz, Van Gölü havzası, bütün havzalar ele alınmış. Evet. Ama bizim her programımızda her de, zaman evet, kalmadı. E, genel olarak evet. özetleyecek olursak, bunları e, il idari birimlerindeki yetkililer Formları doldurarak söylüyorlar ve ortak, evet. kimi ortak noktaları ifade edelim. Artma tesisleri yetersiz, e, plansız kentleşme, e, sanayileşme e, gibi bir Hı. sürü neden saymışlar. E, bunu e, bizden önce tabii ki ilgili bakanlıklar... E, ...bu raporları e, okuyor. Ondan sonra da bakanlar da açıklamalar yapıyorlar. Ve bu açıklamaların raporlarla hiçbir, hiçbir ilgisi yok. yok. <gülüyor> evet, güldük Gülistanlık değil tam tersi. Ee, biz şunu vurgulamak istedik aslında bu programda. Ee, kendi verilerimizden, kendi okuduklarımızdan değil... ...bakanlığın kendi yarattığı verilerden yola çıkarak... Bile ...baktığımızda yetkililerin yaptığı konuşmaların... ...aslında gerçekle pek de örtüşmediğini söylemek istedik size... Evet, Ortoduk, bu kadar. Evet, programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ha. Su hakkı. Kâr için değil, yaşam için su.